bir takım arkadaşlar şeytanlar musallat ettikte önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri kendilerine süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçen cin ve insan toplulukları hakkındaki azaba dair söz kendi üzerlerine hak oldu. Çünkü onlar hüsrana uğrayanlardır. İnkar edenler ise dedi ki bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda o okunduğu zaman manasız sözler söyleyin, gürültü yapın. Belki bu suretle üstün gelirsiniz. Sonunda o inkar edenlere mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız ve mutlaka onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ki ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmekte olmalarının cezası olarak orada onlara ebedilik yurdu olan cehennem vardır. فَقَالَ <gülüyor> İnkar edenler der ki Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi dalalete düşürenleri bize göster. O ikisini ayaklarımızın altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra ihlas ile dost doğru olanların üzerine ölüm anında kabirde ve haşır meydanında korkmayın, üzülmeyin ve vaat olunup durduğunuz cennet de sevin diye melekler iner. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Hem orada sizin için canlarınız ne çekiyorsa vardır. Yine orada sizin için ne isterseniz vardır. <gülüyor> Bu gafur, çok bağışlayan, rahim, çok merhamet eden Allah tarafından bir ağırlamadır. <gülüyor> Hem Allah'ın yoluna davet eden ve Salih amel işleyen ve doğrusu ben Müslümanlardanım'' diyenden daha güzel sözü kim vardır. Çünkü iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan iyilik ile def et. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost olmuştur. Buna bu güzel haslete ancak sabredenler eriştirilir ve buna ancak hayırdan yana büyük bir nasibi olanlar eriştirilir. Bununla beraber şeytandan gelen bir vesvese seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü semi her şeyi işten alim hakkıyla bilen ancak odur. Gece ile gündüz Güneş ile ay da onun kudretinin delillerindendir. Eğer sadece ona, Rabbinize ibadet ediyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. <gülüyor> Buna rağmen büyüklük tasarlarsa artık bilsinler ki Rabbinin katında bulunanlar, melekler hiç usanmadan... Gece gündüz onu tesbih ederler. Ve min enne keter al-arba hâşi'atan fe'izâ enzelnâ aleyh'el Onun kudretinin delillerinden biri de doğrusu senin yeryüzünü kupkuru görmendir. Fakat onun üzerine o suyu yağmuru indirdiğimiz zaman yeryüzü çeşit çeşit bitkiler ile harekete geçer. Kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren elbette ölüleri de dirilticidir. Çünkü o her şeye hakkıyla gücü yetendir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي اٰيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنًا اَفَمَنْ يُلْقَى فِي Muhakkak ki ayetlerimiz hakkında haktan meyledip sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşin içine atılan mı hayırlıdır yoksa kıyamet günü emin bir halde gelen mi? Dilediğinizi yapın. Şüphe yok ki o, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. <gülüyor> Doğrusu o kimseler ki, kendilerine geldiğinde Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki şüphesiz o, gerçekten çok yüce bir kitaptır. Ona, o Kur'an'a ne önünden ne de arkasından batıl yaklaşıp gelemez. O, hakim, her işi hikmetli olan Hamid, Hamd edilmeye çok layık olan Allah tarafından indirilmedir. Ma illa ma Inna ve Ey Resul, sana ancak senden önceki peygamberlere söylenen şeyler söyleniyor. Şüphesiz ki Rabbin hem çok mağfiret sahibi hem de pek elenli bir azap sahibidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِينًا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ فَاَعْجَمِيٌّ وَاَعْرَبِينًا قُلْ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا ve şayet biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık elbette ayetleri anlayacağımız bir diliyle açıklamalı değil miydi? Arap olana yabancı dilde kitap olur mu? diyeceklerdi. Peki o iman edenler için ...bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlere gelince... ...onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve o Kur'an... ...onlara karşı bir körlüktür. İşte onlar... ...sanki uzak bir yerden çağırılıyorlardır duymuyorlar. ve onlar Musa da Musa'ya bilmiyorlar. Ve verdik onları bilmiyor. Ve Allah, onları bilmiyor. Ve önceden söylenmiş bir söz olmasaydı elbette aralarında hüküm verilmiş, işleri bitirilmiş olurdu. Şüphesiz ki onlar, o Kur'an'dan kendilerine kuşku veren ciddi bir şüphe içindedirler. <gülüyor> Kim salih bir amel işlerse, artık kendi lehinedir. Kim de kötülük ederse o takdirde o da kendi aleyhinedir. Rabbin ise kullarına asla zulmedici değildir.